çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf ile bir suretini alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nevi müdafaa namesi ve mesleğinin hülasası olan Meyve Risalesi'nin bir suretini müddei umuma vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir Adliyesi bize bir makineyi hapse gönderdi, biz müdafaatımızı onda Yeni harfle bir iki nüsa yazdık. Hem o mahkeme dahi yazdı. İşte, ehemmiyet-i talebim, ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz, biz celb edeceğiz. Ta ki hem müdafaatımı hem Risale-i Nur'un müdafaa-namesi hükmündeki risaleyi, yeni harfle iki üç suretini alıp, hem adliye vekaletine, hem heyet vekileye, hem meclis-i mebusana, hem devlete göndereceğiz.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 Risale-i Nur'un gerçi siyasetle alakası yoktur. Fakat küfr-i mutlakı kırdığı için, küfr-i mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaa namesi hükmündeki meyver risalesidir. Bunu Ali bir heyet-i ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse,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 İmkânat vukuat yerinde istimal edilmiş. Herkes, mümkündür ki bir katil yapsın. Bu imkan ile mes'ul olabilir mi? Mevkuf Sayit Nursi Bismihi Sübhane Reis Beyefendi Ankara makamatına, Reisi Cumhur'a istida suretinde gönderdiğim müdafaa namemi ve başvekâletin de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabi mektubunu Rab'den sunuyorum, takdim ederim. Makâm-ı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız, ithamkârâne evhamın kat'î cevapları, bu müdafâtımda vardır. Sair yerlerin garazkârâne ve sathî zabıtnamelerine bina edilen, buranın ehli vukuf raporunda hilafı ı ve mantıksız çok sözler vardır ki, onlara karşı da bu itiraznamem takdim edilmişti. Ez cümle. Size evvelce arz ettiğim gibi,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 163 mebus Sait aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli bukufun böyle bütün bütün asılsız ithamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararı ile en yüksek heyeti ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün eczaları tetkikten sonra bir ittifak hakkımızda verdiği kararda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 diye muttefikan karar vermişler. Hem ehli vakuf, Said Nursi'nin doksan risalesi, hem samimi, hem hasbi, hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetle ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile muhabere mektupları da bu nevi dendirler.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 ve faideri menkıbeleri ihtiva eden yüzde doksanını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişler. İşte makamı iddia bu yüksek ehli vakufun raporuna bakmayarak eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen acip tarzlarda bizi itham etmesinden hakikaten fevkalahat müteessir bulunmaktayız.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 Risale-i Nur şakiplerinden Abdurrezzak namında bir zat mahkemeden bir sene sonra demiş: Hey Betbat, 33 ayatı Kur'an'ye işaretının takdirine mazhar ve İmam Ali'nin da diyallâhu an üç kerametinin ihbarı gaybisiyle ve Gavs-ı Azamın kudsi sır ru kuvvetli bir tarzda ihbariyle kıymeti diniyesi tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber, binler vatan evladını tenvir ve irşat eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşatlarına ifsat diyorsun. Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun demiş. Şimdi bu Şakir'din haklı olarak bu sözünü makamı iddia gördüğü halde, Sayit etrafına fesat saçmış tabirini insafınıza, vicdanınıza havale ediyorum.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 Biz de sizlerden soruyoruz ve sizi ifal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar istibdadı mutlaka cumhuriyet namı vermekle irtidadı mutlakı rejim altına almakla sefaeti mutlaka medeniyet ismi vermekle cebri keyfi küfriyeye kanun ismini takmakla hem sizi ifal hem hükümeti işgal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 Şimdiki mahkumiyetimiz ile gelen semavi ve arzi belalardan siz mesulsunuz. Denizli hapishanesinde tecridi mutlak ve hapsi münhferitte mevkuf Said Nursi